Doğan Ciceroğlu'la İnsan İnsan'a programına hoş geldiniz. Her olayın, her durumun nesnenin bir niyeti vardır. Bu programın niyeti farkına varmak, yaşamı gözlemek, farkına vararak daha zengin bir yaşam yaşamak. Şimdi bu durumlar neler olabilir diye sorabilirsiniz. Ben bir örnekle başlamak istiyorum. Diyelim ki sabahleyin kalktım ve niyetim İzmir'e gitmek. İzmir'e gitmek için benim seçeneklerimi bilmem lazım. Bilgiye ihtiyacım var. Şimdi niyetim burada İzmir'e gitmek. Bilgi aramaya başlıyorum. Nedir bilgim? Aa, ben uçakla gidebilirim, otobüsle gidebilirim, ben gemiyle gidebilirim. Bisikletle gidebilirim, belki canım çeker, at arabasıyla gidebilirim, değişik yollar bulabilirim. Şimdi ben bu bilgiye dayanarak bir eyleme geçerim. Bu eylem nedir? İşte bilet almak. Neyle gitmek istiyorsam onunla ilgili bir bilet almak durumundayım. Ve ondan sonra otobüs zamanında, diyelim ki otobüsle bilet aldım, gider gider. Otobüse biner giderim. Ama düşünün ki ben şöyle bir yol izledim. İzmir'e gitmek istiyorum dedim. Ve ondan sonra gittim. Bilgi olarak insanlara sordum. Afyon'da termal oteller varmış. Nerede acaba diye sormaya başladım. Ve ondan sonra ben gittim. O gün sinemada bir film seyrettim. Değerli izleyenler, Şimdi benim niyetimle Afyon'da termal oteller arasında bir ilişki kurmak çok zor. O zaman bu niyet niye? Benim termal otellerle ilgili bilgi sormam ile sinemaya gitme eylemi arasında ilişki kurmak çok zor. Peki bu durumlara ne adını vereceğiz? İşte bu durumlara... Mış gibi diyorum. İzmir'e gitmek istermiş gibi sözden bahsettim ama davranışma baktığınız zaman hiç de İzmir'e gitme niyeti belli olmuyor. Mış gibi durumlar yaşamımızda var mı? Acaba değişik durumlar içerisinde yaşarken mış gibi durumlar kendimiz yaratıyoruz veya da içinde bulunduğumuz ortamda mış gibi durumlar oluyor mu? Ben bu konuya çok ilgi duyuyorum ve değişik zamanlarda gözlemler yapıyorum. Şimdi bugün sizi de götürmek istiyorum, bu gözlemleri paylaşmak istiyorum. Ve lütfen bakalım bazı görüntülerimiz var, onlar üzerinde konuşalım. Değerli izleyenler ben şimdi bir kaldırımdayım ve dikkatimi çekiyor burada bir tabela var aracınız çekilir ünlem işaretiyle çok açık seçik Türkçe yazılmış durumda ve gördüğünüz gibi çekilmiş araçlar buraya konmuş ve uluslararası bir işaret konmuş hiçbir zaman araba park edilemez. İstanbul'un en lüks mevkilerinden birindeyiz ve kaldırıma baktığım zaman Aşık Veysel'in ince uzun bir yoldayım şiiri aklıma geliyor. Ve gördüğünüz gibi bu sarılı beyazlı dubalar bizim kaldırımı korumak için çabalarımızı gösteriyor. Ve Üzerinde düşünülmesi gerekir diye düşünüyorum. Çağda merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kendini tanıtır mısın kısaca? Ee, ben üniversite öğrencisiyim. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde. 22 yaşındayım. Psikoloji okuyorum. Psikoloji, Psikoloji okuyorsun. Evet. Meslektaşım olacaksın ileride. <gülüyor> İnşallah. Hoş geldin. Arkadaşlar siz de hoş geldiniz. Birlikte bir orada görüntü aldık. Şimdi Çağda evet. sana sormak istiyorum. Orada bir tabela gördük. Evet. Kesinlikle yasaktır diyor. Evet. Türkçe bilen birisi olarak sen anlamakta zorluk çektin mi o tabelayı? Hayır. Çekmedim. Evet. evet. Şimdi o tabelayı gören bir insan olarak sen araba kullanan birisi olsaydın... ...oraya arabanı park eder miydin? Hayır etmezdim tabii ki. <gülüyor> Etmezdin ve tabii ki diyorsun değil mi? Evet. Evet, arkadaşlarımdan merak ediyorum. Siz o tabelayı görerek oraya park eder miydiniz? Ben ederdim diyen yok mu? <gülüyor> i̇şi acele Evet. Ne evet, demesi? İşi acele ise belki olabilir. Tamam. O zaman tabelanın altında bir şey yazmak lazım. Araba park etmek yasaktır işi acele olmayanlar için. <gülüyor> Emre sen bir şey söyleyecektin galiba. Bence oradaki araba sahipleri oralarda oturuyorlar ve başka park edecek yerleri yok. Onun için de park etmiş olabilirler. Başka park yapacak yerleri yok çünkü. Evet. Tahmin ediyorum değerli izleyenler. Burada o tabelayı yazarken unutulmuş bir cümle var. Burada oturup arabayı başka park edecek yerler yoksa... ...araba park etmek yasaktır diye yazılması lazımdı galiba. Evet. Şimdi... Tabela park edilmez diyor ama değişik durumlarda park edebiliriz diye bir fikir oluşuyor burada. Şimdi bu sence şehrin değişik yerlerinde sık sık görülen bir manzara mı? Bence İstanbul'da özellikle otopark sorunu yaşanıyor. Ben kendi arkadaşlarımdan, çevremden de biliyorum. Araba park ederken... ...hiçbir şekilde otopark bulamıyorlar ve arabalarını sağa sola bırakmak zorunda kalıyorlar. Ve İstanbul'un birçok yerinde de yaşanıyor gerçekten. Evet. Ve bu insanlar bizim normal vatandaşlarımız değil mi? Yani bu insanlar efendim çok seçilmiş, farklı, tuhaf insanlar diyebilir misin? Hayır, bizim gibi insanlar. Bizim Nerede? gibi insanlar. Ve şimdi... Bizim gibi insanların anlayabileceği bir şekilde oraya tabela yazılmış vaziyette. Park yapılmaz diye. Ayrıca bir de uluslararası işaret konmuş. Yabancı falan gelirse onlar da anlasın diye. <gülüyor> <gülüyor> Ve araba park edilmiş durumda. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum oluyor mu? İnsanlarımız normal. Tabelada normal. Fakat ortaya çıkan durumda bir anormallik var. Bu ifadem size bir anlam ifade ediyor değil mi? Yani doğru söylüyorum değil mi? İnsanlarımız normal. Tabela da normal Türkçe. Ama ikisi bir araya gelince bir tuhaflık oluyor. Ve bu şehrin değişik yerlerinde sık sık kendisini gösteriyor. Bunları görüyoruz. Şimdi insanlarımız normal ifade ediyoruz. Acaba bu durum neden oluyor? Şimdi bakın deminden ben ne bahsettim? Niyetten bahsettim. Tabelanın niyeti açık seçik. Size buranın park edilemez bir durum olduğunu ifade etmek istiyor. Şimdi arabasıyla oraya gelenin insanın da bir niyeti var. Oraya park etmek istiyor. Orada bir çatışma çıkıyor değil mi? Yani arabayı park etme niyeti... Tabela niyeti arasında bir çatışma var. Ve neticede tabelanın niyeti kaybediyor. Ve biz orada bir kaldırım görüyoruz. Park edilmesi yasak diye. Şimdi burada dikkat ederseniz bir şey var. Zaten orayı yöneten bilinç, Sürücülerin oraya park edeceğini bildiğinden dolayı bari kaldırımı kurtarayım diye bayağı büyük dubalar koymuş. Değil mi? Yani öyle bir durum var ki burada. Ben evvelden bu tabelanın işe yaramayacağını bilerek oraya koymuş oluyorum. Şimdi <gülüyor> soru şu değerli. Diyenler. Acaba bu durum İstanbul'un her yerinde sık sık biz görerek daha bir yani normal durum haline geliyor mu acaba? Bir görüntümüz var. Onu da aldıktan sonra biz bu konuda konuşmaya devam edeceğiz. Acaba bu durum bizim yaşamımızın ...normal bir görünümü haline geliyor mu? Bana verilen... ...7-8 saniye içerisinde... Karşıya geçebilmiş olmaktan son derece mutluyum. Bugün de başardım bu kırmızı ışıkla geçmeyi. Zafer! Evet, değerli izleyenler beni gördünüz. Bekledim ve bana verilen çok kısa süre içerisinde gayet dikkatli olarak karşıya geçmeye çalıştım. Herhalde görüyorsunuz, bayağı bir enerji verdim. Dikkatle yürüdüm, hızlı yürüdüm, karşıya geçtim. Geçtiğim zaman da zafer işaretini yaptım. Aha geçtim, başardım duygusu vardı. Şimdi çağır. Ben tuhaf bir insan mıyım? Sana öyle geliyor mu? Bu adam biraz tuhaf diye bir şey var mı? Böyle bir duygu. Hayır. Yok mu? <gülüyor> İyi, teşekkür ederim. Öyle, sizde var mı öyle bir duygu? Bu adam biraz tuhaf. <gülüyor> Şunu sormak istiyorum. Ee, yani bu kırmızı ışıkta geçerken benim heyecanlanmam, kaygılanmam, korkmam ee, tuhaf olduğundan dolayı mı? Yoksa normal bir insan bu tip kaygılara, korkulara kapılabilir mi? Ne dersen? Bence yasak bir şey yaptığınız için her yasak olan şeyde böyle bir insanlar yaparken tedirgin olurlar. Çağda ne yaptım yasak? Yeşil ışık yanıyordu geçtim. Kırmızı ışıkta geçmedim. Ama evet. birçok insan kırmızı ışıkta geçiyor o yüzden. Ha doğru. De. Sen <gülüyor> benim kırmızı ışıkta geçtiğimi sandın. <gülüyor> yok yok. Benim orada kaygım. Neden kaygı duyuyor olabilirim arkadaşlar? Ee, bu efendim. <gülüyor> Alabilir miyiz mikrofonu? <gülüyor> ben de karşıdan karşıya geçerken bu çok korkuyu çok yaşıyorum çünkü süre çok kısa orayı kat etmek için ve Kırmızı yandığı anda araçlar üzerime üzerime geliyor. Dolayısıyla o kısa zamanda karşıya geçince insan mutlu oluyor dolayı, doğal olarak. <gülüyor> evet. Senin de başına geliyor mu bu? Bak Burhan'ın söylediği. Evet zaman zaman. <gülüyor> Merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir konuya bahsetti bu. Süre kısıtlı ve geçemezsem araçlar üzerime gelir ve ben çok zor durumda kalabilirim. Hatta yaralanabilirim bu korkusu var. Bunu paylaşan arkadaşlarımız var mı? Yani ben de bu durumlarda kaldım. Hakikaten böyle hissediyorum diyenler var mı? Böyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Gayet e, çok... Yani insan ne yapacağını şaşırıyor. Hem bir yandan korna çalıyorlar. Bir yandan üstüne üstüne araba geliyor. Zaten kısa bir süre, kısa zamanda karşıya geçmeye çalışıyorsun. Gerçekten tedirgin edici bir durum. Tedirgin edici bir durum tedirgin değil mi? Tedirgin edici, evet. Mesle... Hakikaten böyle tedirgin olarak karşıya geçmeyi e, ister misin? Bundan zevk alan bir tarafın var mı? Yok, tabii ki daha hayır. Yok, yani böyle rahat bir şekilde, insan gibi yürüyerek karşıya geçmek istersin değil mi? Yani bunu isterim. Yani ışıklarda da, yaya geçitlerinde de bunu rahat bir şekilde geçmeyi isterim. Ama mümkün olmuyor. Evet. Demek ki, bak ya ben bende bir tuhaflık yok. Demek Öyle ki ben... Normal bir insanım ve normal bir insan olarak hakikaten kaygılıyım, bir an önce geçeyim diyorum. Şimdi benim yaşımda da böyle hoplayıp zıplayıp rahat kaçamam üzerime geldikleri zaman. Üzerime gelme tehlikesi olabilir diye düşünüyorum. Sizinle bir anımı paylaşmak istiyorum. Benim Amerika'da uzun zaman arkadaşlık ettiğim karı koca çifti davet ettim. Türkiye'ye geldiler. İki hafta beraber olduk. Türkiye'nin değişik yerlerini gezdik. Ama İstanbul'da bir beş gün falan kaldılar. Sonra ben bir yıl sonra Amerika'ya gittiğimde... ...bayanın adı Bobby, erkeğin adı Lee. Bobby'ye şu soruyu sordum. Bobby dedim... ...İstanbul'la ilgili seni böyle en çok etkileyen ve hatırladığın anın ne böyle hemen aklına geleveren, bana ne dedi biliyor musun? Her karşıdan karşıya geçişte, oh başardım, hala sağım <gülüyor> duygusu. Düşündüm, onun için bu çok yeni bir duygu hakikaten. Hani diyordun ya, ben de rahat rahat geçmek isterim, böyle telaşlı olmak istemem. Şimdi, benim bu telaşlı olmamın acaba, bir gerçekçi nedeni var mı diye soruyorum. Şimdi değerli izleyenler ben size bir istatistik vermek istiyorum. Arkadaşlar dikkat edin. Fahri Trafik Müfettişleri Derneği 2007 yılında bir araştırma yapmış. Bu araştırmaya göre şehir merkezinde gündüz Kırmızı ışıklarda geçme oranı yüzde otuz beş. Yüz araçtan otuz beşi kırmızı ışıkta geçiyor. O bakımdan Burhan'cığım haklısın. Yüz araçtan otuz beşi gündüz kırmızı ışıklı şehir merkezinde geçiyor. Merak ediyor musunuz gece acaba bu miktar ne? Erler için bir tahmin eder misin lütfen merak ediyorum. Şimdi gündüz şehir merkezinde yüzde otuz beş. Gece ne olabilir? Yüzde ee, altmışı buluyor olabilir. Çok güzel bir tahmin yüzde yetmiş. Yüz araçtan yetmiş'i kırmızı ışıkta geçiyor. Onun için <gülüyor> gece geçiyorsanız iyice korkun <gülüyor> ve hakikaten sağa sola iyi bakın. Evet. Şimdi Çağla'cığım, senden bir tahmin yapmanı istiyorum. Bu şehir merkezinde. Peki, kenar sentlerde kırmızı ışıkta geçme miktarı ne acaba? Gece mi, gündüz mü? Kırmızı. Gündüz. Gündüz. Yüzde elli. Yüzde elli. Ne diyorsunuz arkadaşlar? 80. Altern var mı? <Gülüyor> yok altern yok. Araştırma yüzde 90. <Gülüyor> Arkadaşlar kenar sentlerde her yüz trafiği aracın 90'ı kırmızı ışığa riayet etmiyor. O bakımdan bir vatandaşımız yeşil yanarken karşıdan karşıya geçerken kaygılıysa, korkuyorsa affedersin, böyle arkasından kovana bir tavuk gibi vak vak vak vak diye böyle geçme durumunda kalıyorsa bunun bir gerçekliği var. Bu gerçeklik kendi gözlemleri içerisinde oluşmuş bir gerçeklik. Şimdi acaba kemer takma konusu şimdi bizim Konuştuğumuz ne oldu? Konuştuğumuz kırmızı ışıkta geçen araç sayısı ile ilgili oldu. Peki temel tem, e, kemer takma konusunda acaba nasıl bir yüzde beklerseniz aynı 2007'de yapılan araştırma %80 %80'i takıyor mu diyorsun yoksa takmıyor diyorsan di arkadaşların %90'ı takmıyor. Evet. Gündüz %10'u takıyor. Gece yüzde ikisi takıyor. Bakın burada önemli bir konu var. Acaba bir toplumda mış gibilik bir norm olabilir mi? Değerli izleyenler, şimdi bir reklam aramız var. Kısa bir aradan sonra döndüğümüzde bu konuyu irdeleyeceğiz. Müzik Değerli izleyenler, acaba mış gibi durumlar bir toplumda norm haline gelir mi? O zaman ne oluyor? Kırmızı ışığı görüyorsun, ama o kırmızı ışığın araç için dur anlamına gelmesi. Kırmızı ışığın bir niyeti var. Beni görünce dur diyor. Acaba bu içi boşaltılmış bir kavram haline gelebilir mi? Şimdi o tabela ne diyordu? Park yapılamaz. Park yapılamaz. Yaparsan kaldırırım diyordu. Çağda bu içi boşaltılmış ifadeler sana bir şey anlatıyor mu? Bana bir şey anlatmıyor. Ee, i̇nsanları da anlatmadığı açık ki bunu Hadi. yapmaya devam ediyorlar. Yani içi boşaltılmış dediğin zaman etkisiz artık. Hava yok. Sadece görüntüsü orada var ama hiçbir etkisi yok Anlama. Evet, şimdi arkadaşlar düşünün ki siz mış gibi yaşamanın yaygınlaşmış olduğu bir toplumda yaşıyorsunuz. Ve ısrarla ben mış gibi yaşamak istemiyorum diyorsunuz. Böylelikle sizin ifadeleriniz, içi boşaltılmış ifadeler olmuyor. Ve ayrıca siz bir trafik tabelası gördüğünüzde diyorsunuz ki, a buraya park edilmez. Ben park etmek istemiyorum diyorsunuz. Ve yalnızdaki kız arkadaşınız veya erkek arkadaşınız size tuhaf tuhaf bakıyor. Tuhaf tuhaf bakar değil mi? Evet. Bakar. Deli misin? Herkes park ediyor ya. Size de bir tuhaflık var diye bakar. O zaman kendinizi o topluma ait olma konusunda nasıl hissedersiniz? Bunun üzerinde bir şöyle düşünelim diyorum ama ondan önce gelin şu görüntümüze bir bakalım. Burada benim alnım yırtılabilir. Şu dikenli iğne. Farkına varmadan gece buradan geçiyor olsam görmen mümkün değil. Ve gördüğünüz gibi bu inmiş durumda. Ve bunlar hepsi dikenli. Evet. Ve ben şimdi normal bir vatandaş olarak kaldırımda yürümeye çalışıyorum. Ve dikenlerin farkında değilsem, değerli izleyenler, Bunlar burada çıkmış vaziyette. Dikenlerin farkında değilsem, oradan kurtardığımda kendimi... <gülüyor> ...ve gördüğünüz gibi ben burada iyilerek geçmek durumundayım. Ve gördüğünüz gibi bu, bu pozisyonu alarak ve tabi sürekli benim bu otellere kaşımı gözümü taktırmadan geçmem lazım ve... Bir de şunu yakında alabilir misin? Şunlar dikenli, bu dikenlerin de farkında olmanız lazım çıkmış vaziyette. Evet, çaldım Sayra, mevlam Kayra, yürüyoruz. Yeniden söylüyorum, burası İstanbul'un en bilinen zengin semtlerinden birisi. Şimdi. Kaldırım gittikçe daralıyor. Ondan dolayı kişilerin duvara yaklaşma ihtimali yüksek olur. Duvara yaklaştığınız zaman da gördüğünüz gibi burada çıkan bazı oldukça ucu sivri demirler var ve bunlar bir çocuk annesinin elinden tutarak içerken, konuşurken ve daraldıkça kaldırım onun bacağına, sırtına, dizine gelme ihtimali ...çok yüksek oluyor. İki tane delikanlı yürürken... ...rica ettik durdular. Merhaba. Merhaba. Ee, konuştuğumu duydunuz. Evet. Şimdi bir anne... ...çocuğuyla yürürken... ...çocuk duvar tarafında olabilir. Anne korumak istediği için çocuğu... ...onun elinden tutabilir. Bunları görüyorsunuz. Ve hiçbir işaret falan konmuş değil. Farkına varmadan. Bu çocuk için bir tehlike yaratabilir mi? Acı verebilir mi? aşırı derecede yaratır yani düşebilir küçük bir çocuk için gayet zararlı bir şey abi yani bunları buradan sökmeleri lazım ya veya da kesmeleri lazım yani. yani ya da en azından bir uyarı gibi bir şey olabilir de abi olabilir biliyor musunuz ben bu semtte 4 yıldır oturuyorum ve sürekli bunların farkındayım bugün nasip oldu bunu böyle çekmek konuşmak siz bu civarda okula mı gidiyorsunuz yoksa işiniz mi var? Gezmeye geldik abi. Gezmeye geldiniz. Yani çocuğunuzun buradan rahatlıkla yürümesini beklersiniz değil mi? Tabii ki. Ama pek de mümkün değil yani. Evet. Peki evet. burayı yöneten insanlara bir öneriniz olur mu? Önerimiz yani bir an önce yapılması. Bir önlem alınması. Yani, yani tamam. başka mecbur. Bir görevli yollasınlar abi kessinler bunları veya da bunları kapatacak bir şey yapsınlar yani. Sizce zor mu bunu yapmak? Evet, bu gayet basit. Çok kolay yani evet. çok kolay. Peki bir soru sorabilir miyim? Gayet basit olduğuna göre acaba sizce neden yapılmıyor bir fikriniz var mı? Neden yapılmıyor? Tamamen ilgisizlik abi. İlgisizlik. i̇lgisizlik başka bir şey değil. İlgisizlik evet. Abi. Sokakta evet. yürüyenlere saygısızlıktır bu yani başka bir şey şeyde. Değerli izleyenler. Kaldırımın tanımı vardır. Kaldırım nedir dediğiniz zaman sözlükte tanımı vardır ve yasal olarak da kaldırım olanla kaldırım olmayan arasında bir fark tanımlanmıştır. Burası kaldırım, burası kaldırım değil diye. Kaldırımın bir niyeti vardır. Neden kaldırım? Şimdi uygar bir toplumda, çağdaş bir kentte kaldırımın yapılması bir gereksinimin olduğunu gösterir. Ne demektir? Ben kendimi güvende hissederek, araçlar altında ezilmeden, herhangi bir korkum olmayacak araçlardan, emniyetli bir şekilde, güvenli bir şekilde yürüyebileceğim bir ortam olması lazım. Böylelikle ben herhangi bir korku, kaygı içerisinde olmadan rahatlıkla yürüyebileceğim bir mekanı, ...bulmuş oluyorum. Kaldırımın niyeti bu olması lazım. Çağda kaldırımın niyetinden söz ettim. Neden kaldırım yapılıyor? Kaldırımın niyeti var. Şimdi... ...bu kaldırımın... ...bu şekilde bu amacı... ...gerçekleştirmesi için... ...nasıl yapılması gerektiği... ...unusunda bilgi eksikliği yok... Dünyanın her yerinde kaldırım nasıl yapılıyor biliniyor, biz de biliyoruz. Ve bunun yapılmasıyla ilgili çok insan var, yani yaptırabilirsin, bilgi var, davranış var. Fakat bu niyetin, yani kaldırımın yürünecek emniyetli bir yer olması niyeti görüyorsunuz gerçekleşmemiş durumda. Küçük çocuklar için çok tehlikeli bir durum var orada. Yani parça olabilir farkında olmadan. Bu arkadaşlar gazetelerde okumuşsunuzdur herhalde Lagara düşen çocuklarımız kaybolan düşen çocuklarımız. Onu biliyorsunuz değil mi? Hatırlıyorsunuz. Annesinin elinde yürürken yolda çocuk düşüyor ve biliyorsunuz 4 kilometre sonra babası onun ölüsünü bulmuş vaziyette, kucaklamış vaziyette. Yolda emniyetle güvenle yürüme niyeti kaybolmuş vaziyette şimdi bu niyet bilgi var ne yapılabileceği konusunda herhangi bir eksik bir şey yok bu niyet acaba niye gerçekleşemiyor önce şunu sorayım Çağla hiç yurt dışında bulundun mu çok kısa bir süre bulunmuştu. Bulundu. Kaldırımlar gördün mü? Evet gördüm. Gördüm. Yani kaldırım gibi kaldırım gördün mü? Şöyle <gülüyor> rahat yürüyebileceğin, emniyetli <gülüyor> yürüyebileceğin gördün değil mi? Arkadaşlar şunu demek istiyorum. Her toplumda böyle olsa, bütün kentlerde böyle olsa dünya dersin ki Doğan Bey bu yani ki kaldırımın özelliği böyle, insanlar daha başka türlü yapamıyorlar dersiniz. Fakat böyle olmadığını biliyorsun değil mi? <gülüyor> evet. Bu dediğimi inanmıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Dünyan her yerinde böyle değil. Gayet elniyetle insanların rahat rahat yürüyebileceği kaldırımlar var. Yapmak mümkün. Şimdi o zaman soru şu: Neden biz bunu gerçekleştiremiyoruz? Bence biraz ihmalkarlıktan kaynaklanıyor olabilir mi diye düşünüyorum. Yani insanlar bence bunu görüyorlar. Bence onlar da bunu. ...belediyelerde, görevli kişilerde, sokaktaki vatandaşlar da bunu çok güzel görüyorlar. Ama e, ihmalkarlık, yani bu zamana kadar böyle gelmiş, o zaman ben de dokunmayayım, böyle devam etsin şeklinde. Yani kendimize esasında yolları ona göre yapmak yerine biz kendimizi yollara göre ayarlamaya başladık artık. Bakın çok önemli bir şey. Demek ki belediye'de bizim mış gibi yaşamamızla ilgili bir varsayım yapıyor. Nasıl olsa böyle olur şeklinde. Şimdi arkadaşlar, çok önemli bir durumla karşı karşıyayız. Bakın bilgi var. Yani hakikaten istense kaldırımlar, diğer bizim çağdaş dediğimiz, uygar dediğimiz toplumlardaki gibi yapılabilir. Değil mi? Ama neden yapılamıyor? Eksik olan ne? İhmal ediyoruz dedik. Peki bu ihmalin arkasındaki ne? Ne dersiniz? Biz neden bunu yapamıyoruz? Acaba işimi yapıp gideyim, bitireyim diyor herhalde insanlar. Daha sonra da onu denetleyen de olmadığı için bu şekilde oluyor. İşini severek yani insanlar severek düzgün yapayım, yaptığım işin en iyisini yapayım değil. Bir an önce yapıp gideyim. Evet. Olsun bitsin. Ve yapan birisi böyle yaptığı zaman onu denetleyen kişi de bunu yakalayıp sorgu soracak durumda diye. Başka? Neden? Mustafa. Kolaya kaçıyor olabiliriz. Kolaya kaçma. Doğru, hakikaten eğer kolaya varsa kolaya kaçabiliyoruz. Sen kolaya kaçtın diye takip eden bir mekanizma da yok, değil mi? Yok, ne yazık ki. Kolaya kaçtı, kaçanın <gülüyor> yani sen buraya park etin diye soru soran olmadığı gibi ee, bu güvensiz durumu yaratan kişinin peşinden koşup da burada böyle bir durum var diyen yok. Değerli izleyenler işte bu benim mış gibi dediğim durum. Burada niyetin bilginin olması demek ki yetmiyor. Bazı temel değerlerin işin içerisine girmesi lazım. Ben bir temel değer söylemek istiyorum. Mesela İnsanın sağlığı önemlidir diye bir değer olsa, acaba ihmal edilir mi? Bakın, değerli izleyenler, burada bir örnek vermek istiyorum. Benim ülkemde insanlar bir ekmek parçası gördüğünüz zaman üzerine basmazlar. Değil mi? Alır, kimisi öper, başına koy, ondan sonra bir duvar üstüne koy, haşarat yesin diye. Burada bir değer var. İnsanın sağlığı, güveni bir değer olsa acaba takip edilir mi? Ne dersin? Daha fazla edileceği bence kesin. <gülüyor> evet. Şimdi ihmal etme, takip etmeme konusunda bizde bir değer yokluğu var. Ne gibi bir değer? Sağlık önemli mi? O çocuğumuzun sağlığı önemli mi? Kimin uğrunda? Acaba benim insanımın, şu toplumda yaşayan insanların güven içinde yaşaması önemli mi? Birin değeri. Ne demek bu? Küçük olabilir. Yaşlı olabilir. Görme özürlü olabilir. Ama her birisi bir insandır. Bir insan olarak değerlidir. Bu insanlar benim için değerlidir. Başka bir değer. Onun gözüyle görme. Empati. Ya eğer bunu ben böyle bırakırsam çocuklarımız için çok büyük tehlike. Canım. Onun üzerine düşse böğrüne bile saplanabilir. Ve bu değerler yokluğu içerisinde o zaman ne oluyor? İhmal. Takip etmeme. Çok doğal karşılanmaya başlıyor. Arkadaşlar, bir görüntümüz var. Onu da gördükten sonra konuşmaya devam etmek istiyorum. Bu kaldırımlar yüksek değil. Rahat, geniş, yürünebilecek kaldırımlar. Fakat değerli izleyenler gördüğünüz gibi... ...burada şu ayağımı koyduğum... Bazı sütunlar konmuş demir. Ve bu yol boyunca devam ediyor. Şimdi düşünüyorsunuz bunlar neden kondu acaba diye. Aslında düşünmüyorsunuz. Siz de biliyorsunuz. Eğer kaldırım bu yükseklikte değilse, şu benim dizime gelen şu yükseklikte değilse o zaman bunlardan koymak gerekiyor. Ve biliyorsunuz eğer koymazsanız. Park edilmez yazdığınız zaman o park edilmez sözünün hiçbir anlamı yok. Herkes park ediyor. Ve böylelikle biz kaldırımlarımızı yayalar için korumak mücadelesi içerisinde bir toplum yaratıyoruz. Dediğim gibi burası İstanbul'un en lüks semtlerinden bir tanesi. Evet, evet şimdi burada kaldırımlar yüksek. Buraya arabanın park etmesi mümkün değil. Ve böylelikle oraya dikilmiş olan demirlerin buraya dikilmesi gerekmez. Kaldırımları yüksek tutmayı keşfeden ilk millet biz miyiz bilmiyorum ama hakikaten daha yana bir buluş. Öyle geliyor. Değerli izleyenler ben 25 yıl yurt dışında bulundum. Kaliforniya'da büyük bir kısmı. Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki yurt dışında bulunmayan, izleyenler için. Böyle kaldırımlar görmedim. Sadece buraya park edilmez, sarı işaret olarak yapılmış vaziyette ve hakikaten oraya park edilmiyor. Şimdi soru şu oluyor. Ee, ben bildiriyorum buraya park edilmeyeceğini. Bir toplumda insanlar oraya park edilmeyeceğini Söylendiğinden dolayı park etmiyorlar. Ve ayrıca şunu da söyleyeyim. Park edenler olursa da öyle bir canlar yanıyor ki ikinci bir kere park etmeye cesaret edemiyor. Mutlaka takip ediliyor. Ve hakikaten orada artık o işaret kendi başına çok güçlü bir işaret haline gelmiş. Şimdi iki kaynak var. Bir tanesi ben Oraya gittiğim zaman park edilemez işaretini göreceğim ve kendim karar vereceğim. Ha buraya park edilemez. Neden? Çünkü bu yönetim, burayı yöneten insanlar bütün kent insanları için yönetiyorlar. Demek ki kentin sağlıklı bir ortam olabilmesi için, çağdaş rahat bir yaşama olabilmesi için buraya benim arabamı park etmemem gerek. Anlıyorum ve park etmiyorum. Ama... Hiç park edilmez, araç duramaz, hiçbir zaman duramaz işaretini gördüğüm halde bakıyorum kimse yok. Ve bakıyorum birçok kişi park etmiş, ben de park ediyorum. Neden söz ediyorum? Söz ettiğim şey Ben kendim iç denetimle mi bunu yürüteceğim yoksa dışarıdan mı yönetileceğim? İç denetim. Dış denetim. Şimdi gördüğüm kadarıyla benim toplumumda insanlarımızın iç denetimle kendi davranışlarını o tabelalara göre, yasalara göre yönetmesi pek görülmüyor. O nedenle biz sürekli dış denetim sağlayarak insanların davranışlarını yönetmeye çalışıyoruz. Şimdi sen psikoloji öğrencisisin evet. ve önemli psikolojik bir kavramdan bahsettim. Evet. Kişinin iç denetimle davranışını yönetmesi ya da dış denetim etkisi altında davranışını yönetmesi. Ne demek istedim gayet açık anlıyorsun hı hı, değil anladım. mi? O zaman çağda sorum şu, bu neden böyle bizde? Ee, bence insanların e, düşünememesinden değil de, Yapmak istememesinden belki bu olayı. Hani bir söz vardır. En ahlaklı insan üstünde bir denetim olmadan bunu gerçekleştiren insandır. Yani içsel denetimi sağlayabilen insan. bunu gerçekten yanlış olduğunu düşündüğü için yoksa ceza alacağı için bunu yapmamak değil. Ama bence bunun nedeni insanların biraz daha umursamazlığı. arkadaşım dediği gibi kolaya kaçması. Park yeri bulamaması, çoğu zaman hani insanları da suçlamak değil ama çevre düzenlemesi ona göre olduğu için. Bunun bence çok büyük bir etkisi var. Hı hı. O çevreyi düzenleyen bazı şeyleri ihmal etmiş? Bazı şeyleri ihmal etmiş ve insanlar da buna ayak uydurmak zorunda kalmışlar. Kalıyorlar. Peki orada sizlere bir sorum var arkadaşlar. Bu çevreyi düzenleyen de acaba dış denetim... Olmadığı için mi ihmal etmiş? İç denetimi olsa ben şuraya sorumlu olarak geldim. Benim niyetim ben öyle bir çevre düzenleyeceğim ki bu kentte yaşam rahat olacak şekilde. Orada da acaba bir dış denetim, iç denetimden söz edebilir miyiz? Ya ben o iç denetim dış denetimi burada uygulanacağını sanmıyorum. Çünkü o insan yani çevreyi düzenleyecek kişi zaten en güzel şekilde düzenlemek için eğitim alıyor. Ve şartlar el verdiğince de yapmaya çalışıyordur ama şartlar el vermiyorsa eğer yapamıyordur. Evet. Peki arkadaşlar, bu bizim insanımızın eğitim eksikliğinden dolayı diyen var mı aramızda? Yani, tabii ki zincir bir yerde kırılıyor ve devam ediyor bu aynı şekilde iç denetim de sonuçta eğitimle kazanılan bir şeyin başta çünkü. Sürekli bir kontrol mekanizması var işte cezayı kontrol edilen kontrol ediliyor, şehri planlayan kontrol ediliyor ve bu bir şekilde en başa kadar gidiyor ve en baştaki görevini yapmazsa dolayısıyla bu alt tabakalara da yansıyor. En baştakini görevini yapma bilincini elde etmesini sağlayacağı zaman ta çocukluğu, ilkokul zamanı yani eğer bunu o zaman kazanamazsa zaten hmm. devamı beklenemez. Çok önemli. Erdem. Şimdi ben şöyle bir örnek vermek istiyorum veteriner fakültesinde okuyorum ben. Şimdi köpek eğitmenin iki tane yolu var. Ya döverek eğitirsiniz köpeği ya da mama verirsiniz ve köpeğe şiddet uygulamadan onu yaptığı zaman ödül alacağı ve olayların güzel gelişeceğini anlatarak köpeği eğitirsiniz. Döverek eğittikten sonra belli bir müddet sonra köpek eğitimden çıkmaya başlar. Ama öbür türlü eğitildiği zaman bunu araştırmalar gösteriyor. Eğitim daha uzun süre sürüyor. Daha uzun süre etkili oluyor eğitim. Dolayısıyla eğitimin Etkili olması, eğitimin şekli, davranışlarda çok etkili. Evet, evet. Arkadaşlar ben bir yemeğe katılmış arkadaşımın gözlemlerini sizinle paylaşmak istiyorum. Hepsi hukuk fakültesi mezunu, hepsi yabancı dil biliyor. Yurt dışında da eğitim almışlar master düzeyinde, yüksek lisans düzeyinde. Ve şu anda Türkiye'de çalışıyorlar. Yabancı sermayede, şirketlerde hukuk püşamiri olarak çalışıyorlar. Ve bu yemekte bir arkadaş Danimarka Marka veya Hollanda'ya gitmiş, bilmiyorum. Metro sisteminde turnike sistemi yok demiş, şaşırmış. İnsanlar girerken bilet alıyorlar, giriyorlar ve bileti kontrol eden kimse yok. Ara sıra kontrol edilme potansiyeli var. Ama herkes sıraya girip alıyor. Ay ben bekleyemem kuyrukta demiş, girmiş vaziyette. Ve konuşurken diyorlar ki yani ne kadar saçma bir şey. Ben 3 hafta kaldım diyor hukukçumuz ve hiç bilet almadım. Kimse de bir şey demedi. Ve arkadaşlar buradaki arkadaşlarımızdan hiçbirisi bu durumun tuhaf olduğu ile ilgili bir ifadede bulunmuyor. Yani herkes gülerek evet bu batılılar var ya yabancılar hakikaten savak. <gülüyor> tavrı içerisinde durmuş vaziyette. Bakın arkadaşlar en yüksek eğitimi almış, yurt dışında bulunmuş, yabancı dil bilen insanlarımızdan bahsediyorum. Ve Burada çok önemli bir şey var. Biz demek ki hakikaten dış denetim odaklı bir şey veriyoruz. Dış denetim olmazsa iç denetimde muazzam bir boşluk oluyor. Şimdi bir kısa ara veriyoruz. Döndükten sonra bu kavramları yeniden bir gözden geçirerek sonlandıracağız. Değerli izleyenler, niyet, bilgi, eylem bunlar tutarlıysa eğer mış gibilikten söz edemezsiniz. Bu bir gerçek, otentik, özgün davranışı gösterir. Böylelikle kaldırım gibi kaldırımdan bahsederseniz, Tabela boş değildir. Ne demek istiyorsa onun arkasında bir güç vardır. Yasalar ...sadece göstermelik değildir, hakikaten yasa ne yazıyorsa o orada kullanılır. Şimdi, bunun olabilmesi için ne gerekli konusunu irdeliyoruz. Bunun olabilmesi için her şeyden önce kişisel bütünlük içerisinde olan bir bilinç gerekli. Ne demek kişisel bütünlük içerisinde? Niyet benim niyetim mi? Yoksa bana dışarıdan empoze edilmiş, verilmiş bir niyet mi? Ben gerçekten kent yönetimi olarak kaldırım yapmak istedim mi? Yoksa korktuğum bazı kişiler bak kaldırım yapacaksın, aksa halde sana bütçe vermeyiz falan falan mı dedi. Benim vatandaşım gerçekten kaldırım sahibi olmak istiyor mu? Ben bu şehirde Emniyetli, güvenli kaldırımda yürümek istiyorum niyeti. Hakikaten onların mı? Yoksa baş ver ya böyle gelmiş böyle gider tarzından başlıyoruz. Demek ki burada aslında niyetin içten olmasıyla ilgili bir ilk adım var. Sonra bu bilgi benim niyetime uygun bir bilgi mi? Ben hakikaten bu bilgiyi o niyete uygun olarak, ...seçtim mi? Kendimi verdim mi? O bilgiyi yaşama geçirdim mi? Bu... ...mesleklerde de böyle. Öğretmen niyeti... ...gerçekten benim niyetim mi? Eğer öyleyse ben iyi bir öğretmen... ...olmak için bilginin peşinde giderim... ...ve beceriler geliştirip... ...onu eyleme dökerim sınıfta. Öğrencilerimin gözüne bakarken... ...gerçek bir öğretmen gibi bakarım. Her gün gelişirim... ...ve öğrencilerimin karşısına çıktığım zaman... Hakikaten ben dolu doluyumdur. Neden? Çünkü ben bir öğretmenim. Ama başka hiçbir şey olamamışsam ve çaresizlikten öğretmen olmuşsam, benim niyetim aslında öğretmen olmak diye. Benim niyetim orada bir pozisyon kapıp maaş almaktır. Günümü gün ederim, zil çalarken beraber sınıftan çıkarım ve ben orada işimi bitirmiş olurum. Ama öğretmen olmuş olur muyum? Hayır. Biz bu yolculukta acaba kendi yaşamımızı anlamlı, coşkulu ve güçlü kılmakta niyetli miyiz? Ve bunun anlamlı, coşkulu ve güçlü olmasında hangi bilgilere sahip olmamız konusunda bir araştırmaya girdik mi? Yüreğimiz yanıyor mu? Ben bir babayım. Baba olmak istiyorum niyeti içerisinde. Hakikaten baba olmayla ilgili, anne olmayla ilgili araştırma içerisine girdim mi? Yüreğim yanıyor mu? Ve bunu kullanıyor muyum? Eyleme girdim mi? Eğer girmemişseniz mış gibi bir baba, mış gibi bir anne. Girmemişseniz mış gibi bir öğretmen olma durum ortaya çıkıyor. Benim ülkemde bunu istemiyorum ben. Biz dünyanın her yerindeki insanlar gibi... Dünyanın her yerindeki toplumlar gibi güçlü, anlamlı, coşkulu bir yaşamı hak eden insanlarız. Değerli izleyenler, sizlerle beraber olmak benim için çok anlamlı. Umarım siz de bu programı anlamlı buluyorsunuzdur. Benim doganciceloğlu.net internet sitesinde makalelerim yayınlanıyor ve Ayrıca bu programın insan insana @tv8.com.tr'de bilgiler veriliyor. Bize yazabilirsiniz. Sizinle iletişim içinde olmak bizim için önemli. Yeniden buluşmak üzere sevgi ve saygıyla.